Merhabalar ben Kerem Doğan, ben Didem Gürzap, 94.9 Açık Radyo'dayız, kamusla güreşmeye devam ediyoruz. Ee, geçen hafta yeni bir e, kelime grubuna başladık, evet. Saç Sakal. Kültüristler kaç efendim onlar Bu <gülüyor> devam ediyoruz bir takım çağrışımlardan bahsetmiştik. Evet devam edeceğiz. Çağrışımlar bitmedi. Öncelikle bugünkü programımızın destekçisi sevgili Senem Akçay'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Sağ olsun. Her yıl desteklerini esirgemiyor. E, sosyal medya Evet hesabımız Gmail adresimiz var. Twitter adresimiz var aynı isimle ve Instagram adresimiz var Twitter'ı aktif olarak kullanıyoruz evet. bazen paylaşamadığımız konuşamadığımız e... ya da konuşup görseline merak edeceğimizi evet. düşündüğümüz şeyleri Twitter'dan e... paylaşıyoruz geçmiş programlarımızı keza geçmiş programlarımız Açık Radyo'nun sayfasında da podcast halinde hepsi var evet Öyle. Efendim çağrışımlar bitmedi. Bir program boyunca e, çağrışımı konuştuk. Özellikle saç ağırlıklı gittik ama kaldı hala bazı. Saçta bahsettik, bıyıkta bahsettik. Başlıklar. Bahsettik. Daha, o, da, daha salt, bir şeyler. Salt büyükten oluşan insanlar var demiştim. O çok hoşuma gitmiştim. Nietzsche'nin işte. Neredeyse salt büyükten oluşuyor. Evet. Nietzsche'nin bıyığı değil mi? Hatta Stalin bıyığı da öyledir biraz. Evet. Fırça gibi evet. derler. O evet. da böyle çok kullanılan bir benzetme. Karikatürlerinde falan. Neredeyse öyle gerçekten <gülüyor> bu büyükten. ...ibaret çiziyorlar. Efendim böylece kıl tüyü biraz... ...belki de kıldan tüyüden işler olduğu için... ...kenarda bırakmış olduk. Azıcık da onunla ilgili e, konuşabiliriz. Şimdi aslında hayvanlardan da bahsettik. Her ne kadar insandaki... ...bu tüylü parçalar ağırlıklı gidecekse de... ...hani tüyü dükür, kütü yeleği de dedik. E, onunla ilgili şey söyleyebiliriz aslında. Şimdi hayvanlar için... ...insanlar için ne olduğunu konuştuk ama... ...hayvanlar için daha çok bir korunma... E, ...tabii. Yani işlevi görüyor ısınma işlevi görüyor hmm. ee, Perma gibi dertleri yok <gülüyor> hiçbir boya gibi giymek Acaba çıkarmak. Acaba ya da var mı? Bilmiyoruz yani. <gülüyor> artık bence biliyoruz artık. <gülüyor> Belki ama. hani dişisine işte atıyorum güzel görünmek için ya da erkeğine güzel görünmek için. Ama kabarıyorlar. Renkleri biraz ya, değişiyor. Evet. Şekiller şekilde <gülüyor> Özellikle bazı kuşlar çok orijinal oluyor. Ancak ben şey kısmına değinmek istiyorum. Tabii bu onların korunması, yaşaması, ısınması için gerekli olan e, vücutlarının parçası aslında bir e, av nesnesi olmalı. ...yok edilmelerine sebep... E, ...oluyor... Evet. E, ...o kısma değinmeden geçmeyelim... E, ...şeyde değinmiştik epey... ...berber ve kuafördü değil mi... ...şey pardon te terzilikte... ...terzilikte ha kürk Bahmet, evet. mabetinden... Hı, evet. ...deriden kumaşlar, de... ...vikuña kumaşı evet. gibi hatırladın mı... ...evet... evet. <gülüyor> Doğru. Efendim kılda tüy de şöyle şimdi erkekte bir e, erkeklik nesnesi olarak e, görülüyor. Tabii. E, ancak kadında bir dert ve olmaması gereken nesne olarak karşımıza <gülüyor> büyük çıkıyor. Büyük evet, bir Evet tabii toplumsal bakışla ilgili gene büyük ölçüde. Ilk evet çağlarda... toplumsal bakışı çok iyi yansıtan işte argoda e, sakal, tüy işte e, bıyıkla ilgili inanılmaz zengin evet, sefer. Evet sonsuz demişsin. Onları paylaşacağım. Sen. Yani bu kadında da olmaması Gereken bir şey olarak e, Görünmesinin sonucu olarak işte cımbız Ağda, epilasyon işte ha, lazerli, iğneli falan gibi Onu yok etmek için yeni bir şey türemiş e, Vaziyette evet, evet. Ürünler, evet, e, alet Edevat, e, hatta Metroseksüel erkekler denilen erkeklerin De artık evet, belli evet. bölgelere ağda Ve epilasyon yaptırdığını biliyoruz evet, yani Berberlerde bu tip muhabbetlerle karşılaşıyoruz Artık yani eskiden yoktu öyle ha, kişiler Ağda evet. alalım abi işte şey ağda yapalım <gülüyor> Abi. Evet erkek adam yapmaz gibi ama hani artık öyle değil en azından belli bir kesim için. Ee, ne bileyim öyle evet başka neler var eskiden hamam otu diye bir şey. ...varmış. Ama neymiş ya? Ya o da sürüyorsun bir şey var... ...aslında toz gibi sıvı hale getirip... ...sürdüğünde döküyor tüyleri... ...gibi bir hmm. şey. Eskiden çok daha... ...yaygınmış Hay çok ama. Hayır çok yaşayasın, bir şey hale... daha öğrendim. Sayende. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Kadın erkek muhabbetleri... ...amonyak peridrol var, sürülür... ...sapsarı olur tüyler. Allah Allah. Evet, öyle çok şey değilse eğer... ...aşırı gür, öyle baş edenler var. Şey gibi var. oldu, ticani gibi oldu bu. <gülüyor> Niye? Niye? Ya bunu ilk defa duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet ama işte bazen şey cinsiyetin özel bir alanı belki. Efendim sonra bu e, almak ya da almamak da bir kültürel yaklaşım. Yani özellikle bazı batılı e, ülkelerde bazı bölgelerdeki kıllara, tüylere kadınlar dokunmuyor. Hmm. İşte alanlar e, onları eleştiriyor. Diğerleri niçin e, erkeğin egemenliği alanında olsun, onun istediği şey evet. olsun gibi bir kültürel toplumsal e, bakış açısı da var. Hani kim için alınıyor, ne için alınıyor? Sağlık için mi, güzellik için mi, başkası için mi? Hep bunlar düşündürücü şeyler. Evet. E, kıl dönmesi diye bir şey var. Ha, evet doğru ameliyat olur değil mi? O derece evet. Tüy siklet yaratı. vardır efendim tüy siklet. <gülüyor> bir de o var evet. Okserler için <gülüyor> değil mi? Evet. ile <gülüyor> üretilmiş öyle çok sözcük var. E, başka e, kaşla kirpikle ilgili söylemediğimiz ne kaldı? Bir Aslında şey. kaş, göz, gerisi söz diye bir laf vardır. Deyip sözlüklere geçiyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Dur sen bir an evvel geçmek istiyorsan azıcık bir şey kaldı Kerem. Hadi herhalde. söyle canım. Ya, ya. sabır. Ya e, yüze anlam katan bir şey gerçekten. Özellikle kaş hani şekli e, ifadeyi de çok Tabii değiştiriyor. Ya. Hatta bazen değişik alınmış ya da boyanmış bir kaş. E, gene manayı çok değiştiriyor. E, böyle... İster istemez bazı intibalar uyanıyor değil mi hani işte işte kaşın gürse ne bileyim... bir sert intiba evet. bırakıyor ...ya da cılızsa daha hani belki yumuşak... ...bir ifade oluşturuyor ama... ...asla öyle olmayabilir tabii yani. Hmm. Ama... Tabii tabii ama yani... gerçekten değiştiriyor... ...anlamı ya da böyle belli dönem... E, ...modaları o Greta Garbo dönemleri... ...neredeyse hepsini alınmış... ...ya da çok seyrek kaşın... ...sırf kalemle, incecik bir çizgiyle... ...çizildiği bir moda, hal, görüntü... ...ya da Frida Kahlo'nunki gibi... ...neredeyse hmm. ortada tekkaş. birleşen... Evet, ...tek kaş deniyor <gülüyor> değil mi ona? Ve e, kaşa dair de tabii... ...cımbız gene ayrılmaz bir... E, e, ...parça... E, ...işte maskara, rimel... ...kaş kalemi, kaş dövmesi gibi... E, ...geçen sefer evet. bahsetmiştik... ...şeyler söz konusu... E, ...vallahi... ...artık çok söyleyecek şey var ama... ...yeri gelince devam ederiz deyip... ...sözlüklere geçelim gerçekten... Buyuruz efendim... <gülüyor> ...efendim... Şimdi e, sözlüğümüz çok e, malum bizim sözlüklerimiz sevgili dinleyiciler birkaç etimolojik sözlüğümüz var. Evet. E, TÜBA yayınlarının e, Eksik Olmasınlar e, bizimle paylaştıkları gönderdikleri Sağolun. Andreas Tiste'nin e, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügat'ı. İsmet Seki Eyüboğlu'nun Etimolojik e, Sözlüğü ve Şenya Sözlük. Var. Evet üçü. E, her sözlük, sözlük internet ortamındaydı hmm, onu kitaplaştırdılar. Evet. ...libre yayın evi. ...kalın bir şey oldu değil mi? Evet. <gülüyor> Titse'den başlayalım... ...bıyık eski Türkçe... E, ...bir sözcük... E, ...üst dudağın e, yukarısındaki kıllar... E, ...bir de... E, ...bazı balıkların ve e, nebatların... E, ...bıyık şeklindeki uzantıları... ...denmiş... Hmm, doğru. E, ...sadece balıklar da değil aslında... ...hani kediler, köpeklerde falan da... ...bıyık deniyor onlara... Evet. ...e... e e ayrıca aynı anlamda eski Türkçe'de... ...bıdık diye bir sözcükte varmış... ...diye de, değişmesiyle... E, ...böyle bir değişim geçirdiği... E, ...ifadesi var... ...sen bıyıkla devam et aslında... Nişanyan'da eski Türkçe oldu... ...bu, bu bahsettiğimizin kelimelerin hepsi de... ...eski Türkçe o ilginç evet, oldu... ...bıyıkla ilgili çok şey yok aslında... ...kaşkalı da geçtiğini söyleyebilirim... E, ...sözcükte geçiyor... Ee, sonra Gene bıyık e, şeyde var İsmet Seki Eyüpoğlu'nda o tam anlamıyla O bıdıktan bıyığın geldiği ee, hmm. ...açıklaması var. Hatta bıdık kaş anlamına geliyor... E, ...diye açıklamış Eyüboğlu... ...DY değişimiyle. Hmm. E, biz aslında... ...hayvandaki bazı... E, ...parçaları da kullanarak... ...birlikte mi ilerlesek evet. Kerem? Hani direkt e, harf sırasına göre. Diken var, TİTS'e de bakıyoruz. O da eski Türkçe. Tiken'den geliyor. Hmm. TD değişikliğiyle. Sivri uçlu çıkıntı... Ee, i̇şte hani bir de tüyleri diken diken olmak diye Hı -hı, tüyle bir evet. arada kullanılıyor. Ee, direkt diken deyince aklımıza kirpi geliyor. Hı -hı. Başka diken e, şeyde yok. Ee, Eyüboğlu'nda yok. Hı -hı. E, kaş var. E, kaşa bakalım. bakalım. Neşen yanında sözlükte eski Türkçe olduğunu yine belirtelim. Aynı zamanda kenar anlamı da var. Ne anlamı? E, kenar. Ha kenar. E, kaş kasabasının adı da dağ kenarı. ...anlamındadır hmm. demiş... ...Nişanyan'da. Evet. Ee, yine Titsa'nın etimolojisi sözünde de... ...kaşla ilgili yine eski Türkçe olduğunu belirtiyor. E, Gözüstü tüyler... ...diye açıklamış. Bunlar var. Eyüboğlu'nda... E, ...kıyı tepe manası da... E, ...işin içerisine... ...katılmış. Hmm. E, aslında bu hani gözün üstünde... ...bir yerde oluşu açısından... ...hani tepede bir yerde, kenar falan... ...sanki böyle birbirinin hmm. içine geçmiş... ...gibi düşündüm ben. Ee, aynı zamanda süs takısı manası da varmış kaşın. Hı, Ama asıl gözün üstünde bulunan tüylerin oluşturduğu... ...alım çizgisi diye açıklanmış. Ee, şimdi kaşın başka dillerdeki karşılıklarını da vermiş Eyüboğlu. Ee, Kırgızca'da direkt kaş sözcük. Ee, Farsça'da Ebru, Arapça'da Hacip... ...Almanca'da Gembraue... ...Fransça'da... Ee, Suriyel yanlış telaffuz etmeyeyim İngilizce'de eyebrow Latince'de su Supersilyum e, Grekçe'de e, Ofrudion ya da Ofrus hmm. İspanyolca'da da seha e, Kaşın karşılığı e, Böyle kaş e, Kıla bakalım o zaman bakalım. Kıl yine eski Türkçe Nişan yanında öyle geçiyor Titse'de saç teli keçi tüyü Diye geçiyor En ufak şey anlamı var ee, kılı kılına diye bir şey var bildiğim gibi inceden inceye. Hmm. Kıllı işte argoda tam kaliteli enfes anlamları var. Nasıl yani? Ee, yani Kıllı denildiği zaman ha, çok kaliteli aha. işte enfes, mükemmel anlamları aha. var. Hatta Fakir baykurttan bir örnek var. Buraya iki çay yolla sıcak olsun, demli olsun, kıllı olsun diye bağırdı Ferhat diye aha. bir e, şey, ...cümleyi alıntılamış. Ben gene Titsa. dayanamayacağım ve hiç bilmiyordum... ...diyeceğim <gülüyor> Kerem. Ben biliyordum. <gülüyor> Bunu bilmiyordum. Ee, kıllı bebek diye bir şey var... ...yine TİTS'e ...ilerlemiş yaşına rağmen... ...çocuk zihniyetinde olan... ...diye bir şey var. Bunu ilk defa duydum ha, ben. Ben de. Ben de. ...kılla ilgili olarak bunlar var bende. Ben de, ben de Eyüboğlu'na geçeyim o zaman. İsmet Seki Eyüboğlu, Türk dilinin etimolojik sözlüğü. Kıl, e, tüy, saç... ...aynı zamanda çorak yer manası da... ...varmış. Hmm. E, eski Türkçeden geldiği için... ...bir kökenine falan inilmiyor. Ama Latince'de silyum... E, e, ...kirpik, kıl... ...bazen aynı manalarda kullanılıyor. O yüzden hepsini birden söylüyorum. Farsça'da mu... ...muy... Ee, hem tüy hem kıl hem saç manalarında kullanılıyormuş aynı zamanda zeki e, acayip sözlüğüne baktığımda muytap muytaban gibi sözcükler buldum o da kıl dokuyan ya da kıl dokuyan esnaf manasında e, Fransızca poil İspanyolca pelo cabello İngilizcede hair <gülüyor> Almanca da haar ...Latince'de saç hem saç hem kıl manasına geliyor. Pilus daha çok saç, villus, tüy, sirrus, perçem manasına geliyormuş. Hmm. Grekçe'de korre, İtalyanca'da pelo. Burada bayağı değişiyor. Bazen çok aynı oluyor, oluyor ya evet, Avrupa dillerinde. Hani Latinceden ya da eski Yunanca'dan geldiği haliyle oluyor. Hı hı. O zaman bir şarkı arası verelim. Geldi hı hı. mi? Evet geldi. O Neşet zaman... Ertaş'tan dinleyelim. Kaşların karasına... kaşların garasına kaşların garasına kurban var kurban var kurban var kurban var Anca sen melham oğlum Anca sen melham alın, gönlüm yarasına Gönlüm yarasına, gönlüm yarasına Gönlüm yarasına, gönlüm yarasına İnce belinden, yarim tatlı dilinden Yarim bir hatıra ver bana zülfüm telinden yarim... kaşların kara kara kaşların kara kara açtı yara açtı yara açtı yara açtı yara başka tabip istemem Başka doktor istemem, sensin gönüme Çare sensin, derdime çar Sensin, derdime çare sensin, derdime çar İnce belinden, yârim tatlı dilinden yarım bir hatıra ver, bana tülfüm delinden Yârim bir gidi bir felinden, belinden, tatlı dilinden, bir felinden, yarim... Evet sevgili Neşet Artaş'tan dinledik. 94.9 açık radyoda Camus'ta güreşmeye devam ediyoruz. Etimolojik anlamlarına bakıyoruz kelimelerin. Kirpik var. Kirpik e, yine eski Türkçe kirpik kirpük diye e, bugünkü Türkiye Türkçesi de e, kirpik diye geçiyor hı hı. gözü çevrilen kıllar var kirpikleri kavuşturma diye bir şey var e, tizsi de o şuma gitti geceyi uykusuz geçirmek ha. duymuş muydun Hayır. bir örnek var Serme, e, servet muhtar alıştı değil mi? E, servet muhtar diyebiliyorum. Ama niye kavuşturmak? Geceyi uykusuz geçirince kavuşmuyor ki? İşte öyle geçiyor. İstersen cümleyi okuyayım daha da Lütfen. oturacak. Taş değilim ama O kadar hengameyi görünce ben de sinirlenmiştim. Uykusuzdum. Sabaha kadar kirpiklerimi kavuşturamamıştım. Yatağın içinde çırpınıp durmuştum. Ha, ama olumsuz haliyle kullanıyor yani. Evet. Tamam Tamam. Evet güzelmiş. Bunlar var. Bir de kirpik diyenler var kiplik biliyorsun. Kirpik var evet doğru. Kiplik diyorlar. <gülüyor> e, ki, ki, kir, ...kirbit diyorlar... ...kirbit diyorlar mı? Demiyorlar ya? mı? Yok canım, kibriti diyorlar. kirbit diyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru. <gülüyor> Kirpiye, kir, kiprik diyorlar. <gülüyor> Kürke bak bakalım. Kürke bakalım, efendim isme sekiyor Eyvoldu. Kürk ...Türkçe, körk... ...kürk... E, ...sözcükleri e, Türkçe'de var... ...ancak Farsça'da da kurk varmış. Kurk. Kurk, evet. Çok benzediği için hep bu konuşuyoruz ya etimolojide bazen e, hangi kökenden geldiği emin olunamıyor. O da olabilir, bu da olabilir diye açıklıyorlar. E, biz her iki örneği de vermiş olduk. Hı -hı. Kürkten sonra ben de posta geçiliyor ama. Geç canım. Posta. E, i̇sme Seke İboğlunda. Ee, Farsçadan geliyor bu sefer Bak, hep e, eski Türkçeden bu beni şey de düşündürdü Kerem yani bu e, Türk toplulukları bıyığa, sakala, saça o kadar şey e, nasıl diyeyim ee, ...önem mi veriliyor diyeyim... ...aslında herkesin vücudunda olan bir şey ama... ...çok fazla kelimemizin kökeni... ...başka dillerden... ...bunların hiçbiri başka dilden değil... Evet, evet. Benim dikkatim Doğru diyorsun. evet Post farsçadan geliyor... ...pust tam geliyor... ...aslında gön deri manasında... Hmm. Ee, ...konuşmuştuk bunu aslında... ...bu hale geldiğinde aslında... ...hayvanın üstündeki halinden... ...bizim aldığımız hale dönüşüyor Doğru. biraz... ...bir de bu pos var... ...aynı yerden geliyor, gene pus'tan geliyor... ...Farsça'dan... ...hani bu buyığın post gibi bol ve dağınık... ...olması durumuna... Hmm. ...post bıyık deniyor... Hmm. ...aynı kökenden... ...saç var... Evet artık saça, saça geldik. Nişanyanda yine eski Türkçe insan saçı. Ay çok özür dilerim ya. Ben perçemi de yazmışım. Hani madem efendim. şey gidiyoruz harf sırasına göre. Perçem de farsçadan geliyor. Bu ilgimi çekti. Aslında saçın bütün şekillerinin şeyine bakmadık kökenli ama e, öküz kuyruğu demekmiş aslında perçem. Hmm. E, çok daha şairane kullanıyoruz ama şöyle ki aslında bayrak direkleri ve mızrakların ucuna takılan tuğlarda da eskiden e, bu kuyruk türekleri. ...tüylerinden yararlanılıyormuş... E, ...ve bu herhalde şekilden... ...kaynaklanarak sonra... ...perçem e, sözcü ortaya çıkmış... ...ya da kullanılır olmuş... ...aynı zamanda atların boyunlarındaki... ...uzun tüylere de perçem deniyor denmiş... ...ama bu beni biraz düşündürdü... ...boyunlarındaki mi acaba... ...yoksa alınlarındaki mi? Yani Şimdi boyunundakine yeri deniyor... E, başlarını tıraş edenlerin... ...tepede bıraktıkları saç tutama... ...diye geçiyor... ...perçeme... ...evet... Hmm. At perçem, yelek, kakül, ayrı şeyler tabii ama hani anlam olarak TDK'de bunlar yazıyor. Tamam, Hı -hı. tamam. Perçem böyle. Hatta e, Gerhard de gene bir dil e, bilimcisi, Türkçe ile ilgili araştırmalar yapan... ...o perçemi Farsçadan değil Türkçe olduğu fikrinde. Çünkü perçem, parçem, borçam, berçem gibi sözcükler kullanılıyormuş. Hı -hı. Onun yaklaşımı da bu bir evet, açalım evet aç. ben onun yalancısıyım tabi tabi yani saç, saç. nişan yandı insan saçı diye geçiyor yine eski Türkçe tabi eski Türkçe saç dağıtmak yaymak anlamları da var hı hı. E, insan saçı anlamında hayvanlardan ayrı bir at kullanılması başka dillerde benzeri ender olan bir özelliktir diyor özellikle uzun saç perçem başın arkasında püskül şeklinde salınan saç kastedilmiş olabilir. Bu durumda saç filiyle bağlantı barizdir. Saç neyiyle? Fiiliyle. Ha. Evet, öyle bir durum var. Sende var mı saçla ilgili? Bende e, Eyüboğlu var. Şöyle sevgili dinleyiciler, TİTS'e'nin sözlüğü e, hala devam ediyor çalışılıp basılmaya. O yüzden S harfine gelinmedi. Evet. E, o harflere gelindiğinde e, TÜBA yayınları bize yollayacak <gülüyor> eminindeyiz. E, o yüzden TİTS'e'yi kestik. Efendim, İsmet Seki Eyüboğlu'nda saç gene Türkçe köken. E, asıl tabi bu dağıtma, açma ee, öteye beriye serpme anlamından e, çıkmış ve e, sonuçta baştaki tüylerin etrafı saçılmış e, bir topluluğu e, anlamında kullanılıyor. E, i̇kincisi bu benim çok hoşuma gitti. E, kuyruklu yıldızın o ışıklı eteğine arkadan gelen kısmına da saç deniyormuş e, hmm, Keremci Evet. E, bir de Osmanlıca'da e, Necmi Giyusudar deniyor bu şeye, e, kuyruklu yıldızda, saçlı yıldız anlamına geliyor. Hmm. Aslında Giyusuf Farsça omuza dökülen saç örgü manasında. Bunu da böyle çok şiirsel hoş buldum. Yani uzayda dağılmış bir saça benzediği, arkasından gelen bir saça benzediği için. E, Latince'de de e, capillum e, şeklinde de geçiyor saç. E, birkaç karşılığı var aslında. Saç böyle. Sakal var yine eski Türkçe. Moğolca'da da saglaga diye geçiyor. Püskül anlamı var hmm. Moğolca'da. Evet. Sakal sende de olması lazım. Var bende Eyüboğlu'nda eski Türkçe. Ee, sakak çene demekmiş. Hmm. Bu sakaktan zaman içinde sakalın e, doğduğu e, açıklaması var. Çeneden sarkan kıllar manasında. E, Arapça'da e, Libya'da. Farsça'da Riş, Almanca'da Bart, Fransça'da Barb. E, bu arada bu Barber bar berber bar falan e, sözcüklerini işlerken e, bahsetmiştik bunlardan. İspanyolca, Latince ve İtalyanca'da Barba. Aynı, Hı -hı. hiç değişmiyor. Hatta şeyden bahsetmiştik yine yeri geldi. Yunanca'da da Barba galiba. E, Yunanca'da, Grekçe'de Hogon yazıyor. Ha, evet, Ama tabii eski Yunanca bu benim bahsettiğim. Hı hı. Bugün nedir? E, aynı olmuyor eski Yunancayla. E, bu barba kökünden Barbaros'dan bahsetmiştik. Bizim Barbaros evet. Hayrettin Paşa'da kızıl sakal anlamına geliyor. Barbarasak, barba sakal, Ros'da da kırmızı, kızıl demek hı hı hı. zaten. Evet. Bu acayip sözlükten... zeki tezden. E, İngilizcede beard, Grekçe'yi söyledik zaten. Böyle devam ediyor. Sakal bitti bende. Tüy var. Yine eski Türkçe. Türkiye Türkçesinde kuş tüy olarak geçiyor. yandı bu var. Nasıl kuş tüy? Kuş tüy. Ha bildiğimiz. Yani. Kuşların tüyü ne <gülüyor> de tüy? <Evet>. Evet. <gülüyor> tamam. O kadar mı? Evet. Efendim İsmet Sekeyi Boğulu'nda e, tük e, kıl tüy manasına geliyormuş eski Türkçede. Tükten k ile bitiyor. Tük g ile bitiyor. Tüy ...yumuşak geli, sonra da tüy olmuş şeklinde Hı -hı. bir açıklama var. Uygur ağzında tüymüş, iki üylü. E, hatta Çince ve Moğolca söyleyişe yakın olduğu tahmini üzerinde durmuş Eyüboğlu. Çünkü Uygurlar tabii çok yakınlar coğrafi olarak. Orada böyle yan yana gelmiş e, sesli harfler çok fazla. E, Kaşgarlı'da da tülek... Tülek hem hmm. G hem K ile dört ayaklı hayvanlarda tülek mevsimine verilen isim. Yine tüyle üretilmiş bir şey. Tülük var tüylü manasında. Tülük yadım halı demekmiş. E, tülvir e, gelin odası tülleri hmm. anlamına geliyor. Hmm. Evet e, tek sözcük kaldı herhalde. İsmet Seki Eyüboğlu'nda o da yele hayvana hmm. geçiyoruz. Yele Farsçadan geliyor. Yağal. Boyun, gerdan, kıl tüy manaları taşıyor. Yağaldan yele olmuş. Atın, aslanın boynundaki uzun tüylere verilen isim. Hmm. Aynı zamanda bask dilinde ulka, ilea gibi yele ile biraz benzeyen bir mana var. Hmm. Bir kardeşlik etkilenme olabilir mi diye de düşündüm. Bir bu hafta bunu düşünelim. Haftaya <gülüyor> görüşmek üzere diyelim. Evet. Senem Akçı'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. İyi haftalar.